...Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...Geniş Zaman'ın Hikayesi. Geniş Zaman'ın Hikayesi... ...Geniş Zaman ekleriyle... Demek fiilinin beliri geçmiş zamanının bir araya gelmesiyle oluşur. Genellikle, geçmişte sıkça yapılan veya alışkanlık bildiren durumları belirtmek amacıyla kullanılır. Geniş zamanın hikayesinin işlevleri şunlardır. Geçmişte, sık yapılan ve alışkanlık haline gelen durumları anlatmak için kullanılır. Üniversitedeyken çok kitap okurdum. Küçükken her sabah bir bardak süt içerdi. Dilek kipinin hikayesiyle kullanıldığında işin gerçekleşmediği anlatılır. Beni çağırsaydın hemen gelirdim. Parası olmasaydı böyle güzel bir araba alamazdı. Şimdi yapacağımız konuşmayı geniş zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Annemin En Yakın Arkadaşı Hoş geldin Tülay. Nasılsın? İyiyim Fatma. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kapı çalıyor. Aybal'a gelmiş olmalı. Dershaneye gidiyor da hafta sonları. Çok özledim onu da. Ne zamandır göremiyordum. Tülay teyze mi geldi anne? Evet canım. O da seni soruyordu. Hoş geldin Tülay teyze. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Tülay teyzeciğim? Ben de iyiyim Aybalı'cığım. Hafta sonları dershaneye musun? Seviyor musun dershaneyi? Arkadaşların var mı? Evet, çok seviyorum. Bir sürü de arkadaşım var. Ne güzel. Kimmiş bakalım o arkadaşları? Aylin, Gökçen, Kaan ve Burak. Hangi arkadaşını daha çok seviyorsun bakalım? Tabii ki Gökçen'i. Neden? Biz onunla çok benziyoruz. Hep aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı şeyleri seviyoruz. Mesela ikimiz de güzel resim yapamıyoruz ama ikimiz de çok iyi dans ediyoruz. Öyle mi Aybalıcığım? Ne kadar güzel kendine çok benzeyen bir arkadaşının olması. Bu anlattıkların bana da bir şeyler hatırlattı. Ne hatırlattı Tülay teyze? Anlatır mısın? Annenin de bir arkadaşı vardı. O da annene çok benzerdi. Hep aynı şeyi düşünürlerdi. Hatta zaman zaman aynı anda Aynı şeyleri söyler, aynı şeyi yaparlardı. Aynı sırada oturur, aynı dersleri, aynı öğretmenleri severlerdi. Sınıftaki diğer arkadaşlarıyla pek iyi anlaşamazlardı. Ama bu onlar için çok da önemli değildi. Çünkü birlikteyken çok eğlenirlerdi. Peki gelecek için hayal kurarlar mıydı? Evet, ikisi de kıvır kıvır saçları olan kızları olsun isterlerdi. Beni birden geçmişe götürdün. Ne güzel günlerdi. Tülay teyze, sanırım ben annemin bu arkadaşını tanıyorum. Kimmiş? Söyle bakalım. Sensin değil mi? Evet Aybalacı. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki geniş zamanın hikayesinin geçtiği cümleleri tekrar edelim. O da annene çok benzerdi. Hep aynı şeyi düşünürlerdi.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 Sayit Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar adlı hikayesinden okuyacağımız kısaltılmış ve düzenlenmiş metni, Geniş Zaman'ın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Son Kuşlar Vaktiyle bu adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış acayip çomakları vardı. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık ağacın altına içinde bir kuşla bırakırlardı. Hür kuşlar kafesteki kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru gelirler. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesine birikmiş çoluklu çocuklu kocaman adamlar bir süre beklerler, sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Yakaladıkları kuşları hemen orada canlı canlı yolarlardı Hele bir tanesi vardı bir tanesi çocukları bu işe seferber eden de oydu Ahmet isminde bir adamdı Hani sessiz zenginliğini belli etmez mütevazı adamdı da Komşuları da severdi hiçbir şeye hiçbir dedikoduya karışmazdı Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam sepetini doldurmuş olarak vapurdan çıkarken görseniz, iriliğine, hesaplı fikirlerine, basit, sevinçli şakalarına karşı hakkında kötü şey de düşünemezdiniz. Kendi halinde hesaplı yaşayan biriydi. Ama güz mevsiminde birdenbire ödüldü. Böyle canavar kesilirdi. Akşam 5.35 vapurunun arka tarafında yerleştiği iskemlesinde, denizin üstüne oldukça sakin bakan gözlerini havaya kaldırır, Eylül sonlarına doğru böyle şairhane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizdeki maviliğin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir yol tutturur, geçip giderlerdi. Ahmet Efendi, onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı, esmer lekelerin adalar yönüne gittiklerini görür, etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa, gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret yapar. ''Bizim pilavlıklar.'' Geldi derdi. Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar. Günün birinde ılık, rüzgarsız, parça parça, oynamayan bulutlu günlerde o kafesin içinde en çok bağıran kuşu nereden bulursa bulur, Mahalle çocuklarını çağırtır, bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, isketeleri, fuluryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Okuduğumuz metindeki geniş zamanın hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edecek olursak, Vaktiyle bu adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Bir ağaçtan ötekine konarlardı. Sonbahara doğru bir takım insanların, çoluk çocuk, ellerinde bir kafes, adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi. Bir ufacık ağacın altına içinde bir kuşla bırakırlardı. Kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Hiçbir şeye... Hiçbir dedikoduya karışmazdı. Hakkında kötü şey de düşünemezdiniz. Komşuları da severdi. Mevsiminde birden bire böyle canavar kesilirdi. Eylül sonlarına doğru böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizdeki maviliğin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar. Sonra bir yol tutturur, geçip giderlerdi. Ahmet Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kızardı. Bizim pilallıklar geldi derdi. Kuşlar pek yakından geçmişse, seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz... Geniş zamanın ekleriyle, imek fiilinin belirli geçmiş zamanının bir araya gelmesiyle oluşan geniş zamanın hikayesiydi. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.